her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Evet. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Sübhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Ee, Pazar derslerinde biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği müminlerin özellikleri üzerinde duruyorduk. İnşallah bugün onlara devam edeceğiz. Daha önceki derslerde surelerde gelen o maddeleri teker teker ne yaptık? Muhtasar olarak işlemeye çalıştık. Bugün ise Allah Azze ve Celle'nin Fetih Suresi'nin 29. ayetinde bildirdiği müminin özellikleriyle devam edeceğiz inşallah. Konu başlığımızsa müminlerin şefkati ve merhameti kimlere olmalıdır. Aleykümselam. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın elçisi. Biz. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı sert. Yemdar ise merhametlidirler. Onları rükü edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar, Allah'tan bir lütuf ve ihsan, hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri, secde yüzlerindedir. Izleri Allah, içlerinden iman edip, salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve bir ecir vaat etmiştir. Kardeşlerim, bu ayet hepimizin ezberlemenizi tavsiye Ezberlemesini isterim. Yani, Burada müminlerin her konuda ölçülerinin toplumda beşeri münasebetlerde nasıl olması gerektiğini ne yaptır? belirten ayetlerden. Yani doğruyu yanlışı birbirinden ayırt eden sadece vahiddir arkadaşlar Onun dışında hiçbir şey nedir? değildi. Çünkü bizler de nefsine hoş gelen her şeyde iyi davranırız. Nefsimize en ufak şöyle bir dokandığındaysa Yüzler asılır, diller değişir, sesin donu değişir, bakış değişir. Yani her şey ne yapabilir? Değişebilir. Ama Allah'ın kitabında ölçü hiçbir zaman ne yapmaz? Şaşmaz. Vahide gerçek merhametin ne olduğu, hangi şartlarda ve kimlere hangi ölçüler içerisinde gösterilmesi gerektiği apaçık bir şekilde ne yapılıyor? Anlatılıyor. İşte bugün Müminlere gösterilen merhamet nasıl olmalıymış? Bunun üzerinde ne yapalım? Biraz duralım inşallah. Nasıl olmalı? Allah ayetini dinleyenler aralarında çok yumuşaktırlar. Nerede diyor? Diyerlerine çok sert. Hangi ayette diyor? Ondan başladık işte olur <gülüyor> <Zorulur da. gülüyor> Sen burada değil misin? Demin anlatırken. Rabbimiz, ve Teala Kur'an'da inananlara kafirlere karşı sert kendi aralarındaysa merhametli olmayı emrediyor. Yani tavsiye değil emrediyor. Ayetin bu ifadesinden de anlaşılacağı gibi kardeşlerim müminlerin şefkat ve merhamet gösterdiği kişiler yine müminler yani inanan insanlar. Ondan korkup sakınan insanlar. Onlar bunu her şeyden önce Allah'ın bir emri olduğu için ne yapar? Yerine getirirler. Bunun yanında her şeyden önce Allah'ın bir emri olarak yerine getiren bunlar bunu sırf Allah'ın sevgisini, O'nun muhabbetini elde etmek için yaparlar. Yani iman derslerini hatırlayacak olursanız Allah'ı ve Resul'ü Allah için sevme, Allah için buğz etme Bunlar nedir? İmanı bütün damarlarında, yani lezzetini damarlarında görecek neler? Birer unsurlar. İşte sırf bunu yapması onun rızasını kazanmak içindir. Bunun tersi ise neyi getirir? Onun gadabını insana ne yapar? Celbettirir. Yani Allah için sevmiyorsan, Allah için merhametli olmuyorsan, Allah için bu etmiyorsan bu sefer ne yapıyor? Tersi mekanizmanın işlenmeye başlıyor. Onun sevgisini kazanacağına buğzunu ne yapıyorsun? Allah'ın kazanmaya başlıyorsun. Evet. Ve kardeşlerim onun uzasını kazanmak için gösterdikleri çabayı ve yaşadıkları güzel ahlakı görmek de diğer müminler üzerine doğal bir sevgi, şefkat ve merhamet olmasına da sebep teşkil ediyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi ruku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Yani en asgaride bizim merhamet edeceğimiz insanlar namazını kılan ve zekatını veren insanlar olmalı. Yani e, emirden kim emir olur diye sorulduğunda Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinde de dediği gibi eğer öbürdes. Namazı kılar, zekatı da verirse ondan şimdi dinden neyiniz kardeşleriniz. Bu uygulama varsa bu ayetin gereği, Müslümanlar birbirlerinin nefişleriymiş, velileriymiş. Yani dostlarıymış, birbirlerinin hamileriymiş. Ve bunun getirdiği samimiyet ve düşkünlük ile hareket ederler ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Bu Müslümanlara ne olacakmış? Şiar olacak. Yine kardeşlerim her zaman e, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbete başlarken hutbet-ül hace dediğimiz o duasında yer alan bir ayeti kelime kerime var. Tövbe suresinin 71. ayeti Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a veresinler, Resul'una itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahiptir. Aslında bu tip ayetleri defterinize tek tek veya bir tahtaya ne yapacaksınız? Tek tek bir yazıp anlamaya çalışacaksınız. Birincisi nedir? Mümin erkekle mümin mümin kadında birbirinin nesiymiş? Yüzlerimizin ve bir Müslüman'ın bir Müslüman'a üç şeyi nedir? Kanı, malı, namusu. Bunun üçünde de ihlal nedir? Yoktur. Ve bir Müslüman bir Müslüman'a her zaman ne yapacak bu yönünü? Güvenecek. Birbirini dost, veli edinecek. Ve akabinde birbirlerine neyi emredeceklermiş? Maddeyi koyun, iyiliği emredecek. İkincisi, kötülükten sakındıracak. Demek ki bizler bunda devamlı ne yapacağız? Yarışacağız. Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İyilikler yapılamaz hale, yani işleyemez hale, emredilemez hale gelir. Kötülüklerse ortadadır. Sebepleri de, sonuçları da hep ortadadır. Bu sefer kargaca, anasi ve kalp huzuru ne yapar? Gider. Namazında dahi huşu duyamazsın. <gülüyor> ve yeryüzüne de bugün bakın, tamamen fitne fesat, anası ve Müslümanın kanı her tarafta bekliyor. Bu ne atmıyor, Çıkmıyor. Çünkü yaşadığın ortam ondan nedir? Şahsız bir ortam. Ve hemen akabinde dikkat ederseniz <gülüyor> namazı dost doğru kılarlar. Zekatı verirler. Yukarıya doğru gelin şimdi. Namaz insanı iyiliğe eder, mi eder kötülüğe <gülüyor> mi? Demek ki namazlar sakat. La, la, Zekat toplumda dengeyi mi sağlar, dengeyi mi bozar. Hı -hı. Bunda da bir Geçmişte sahabenin verdiği zekatlara bakın. <gülüyor> yani hiçbir şey veremeseler gidiyorlar, hamallık yapıyorlar. Allah yoluna infak edin ayetine binayın. O parayı ne yapıyorlar? Hiç cebine koymadan Allah yoluna infak ediyorlar. Bugün ne yapıyormuş Büyük Artık ben cevabını vermiyor Ama bugün Müslümanlar bunu yapmıyorlar. Yani ne yaptıkları beni alakadar etmiyor ama bunu vermiyorlar. Bunu vermediği için de toplumda denge ne yapıyor? Bozuluyor. Denge bozulduğu zaman bir sefer senin de ruhun bozuluyor. Dünyaya bakışın, dünyaya ihtirasın, sahip olma hızın başlayınca bu sefer iyiliği emretme hiç aklına bile ne yapmıyor? Gelmedi. Kötülükten sakın tırman hiç. Ruhun dahi ne yapmıyor? Duymuyor. Ve öyle kötü insanlar çıkıyor çok rahatlıkla insana ne yapabilir iftira edebiliyor. Mesela dün bir kardeşimizin başına gelen sorduğu soruda da adama zarflıyor aldığı malı veriyor. Daha sonra ben bunu almadım deyip gelip ne yapabilir Çok rahat iftira edebiliyor. Yani çok rahat yapabiliyor. Neden? Çünkü bu insanda karşıdakinde Allah korkusuyor. Allah'tan korkmayan bir adam korkacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hiçbir şeyle korkutamayız. Korkmuyor çünkü. Onun için de iyiliği emretme, kötülükten nehyetme müessesesi çalışmalı. Çalışmadığı zaman kendinizi, denliğinizi kaybettiğiniz gibi gelen nefsinizde ne yaparsınız kaybedersiniz. İşte Allah Azze ve Celle burada Önce müminlerin bu dostluk anlayışı içinde birbirlerine sıkıntı verecek her türlü etkiyi ortadan kaldırmaya ferahlık, rahatlık ve huzur sağlayıcı ortamlar oluşturmayı emrediyoruz. Ama şu tembihi de unutmuyor. Mesela Ebu Davut'ta gelen bir rivayette ve Vesselam geçmişte iki arkadaştan bahsediyor. Birisi günah işlemeyen birisi ise günahı işleyebilen birisi. O onu işlerken ne yapıyor? Her zaman yakalı yapma. Allah'tan korkma. Allah bunu ne <gülüyor> yapıyor? Yasaklıyor. Her gördüğünde uyarıyor. Ama kendisi de hiçbir mülken ne yapmıyor? İşlenmiyor. Ve bir gün yine günahta yakaladığında diyor ki Allah seni affetmeyecek. Cennetine de koymayacak diyor. Yani iyiliği emret derken karşıdaki ne yapmayacaksın? Bıktırmayacaksın. Allah adına da ne yapmayacaksın? Konuşmayacaksın. Ve ikisi de Allah'ın huzuruna geldiklerinde Allah günah işleyeni rahmetiyle cennetine koyuyor. Ömründe günahtan uzak duran, işleyeni uzaklaştıran ama Allah adına konuşup Allah seni affetmeyecek diyeni ne yapıyor? Cehenneme koyuyor. Sen benim rahmetimden emin mi oldun? Cennetime koyacağından emin mi oldun? Ya yani benim adıma ben neden konuştun diyerek onu ne yapıyor? Cehenneme atıyor. ve Vesselam Vallahi diyor kul öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini ne yaptı? Felak etti diyor. İyiliği emrederken de buna ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Yine kardeşlerim mümin kardeşlerinin de kendileri gibi aciz kullar olduğunu bu nedenle her zaman hata yapmaya, yanılmaya unutmaya açık olduğunu ne yapmalı? Bilmelidir. Bunu anladınız mı? Mümin Kardeşinin kendisi gibi aciz bir kul olduğunu. Aciz diye anlıyor musunuz? Allah insanı öyle bir yaratmıştır ki her şeyde kendine muhtaç yaratmıştır. İnsan her şeyde acizdir. Hiçbir şeyde gücü yoktur. mi? Şu gözünü indir, kaldırma ancak Allah'ın Konuşma, sıhhat, yeme, içme, yani bevlet meydayı dur dese, sen çatlar ölüyorsun. Kalbini dur dese, kalbin ne yapamazsın? Çalıştıramazsın. Her şeyde kul nedir? Acizdir. Ve bitmek, tükenmek bilmeyen bir arzuya, nefse sahiptir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. İbn-i mümin zina ettiğinde mümin olarak etmez, içki içtiğinde mümin olarak etmez, hırsızlık yaptığında mümin olarak etmez diye hadisini açıklarken aslında diyor kişi bunları yaparken nefsine galip geldiği için yapmıştır. Mesela diyor bir adam düşünün uyuyor. Mesela Osman'ı düşünelim. Osman yatıyor uyuyor. Akıllı değil mi? Akıllı. Ama Osman'ın şimdi aklıyla aradaki perde ne? uyku. Uykuda olduğu için aklını ne yapamıyor? Kullanamıyor. Kişi de içkiye, kadına veya hırsızlığa bir şeye gözünü dikmişse, nefsini onunla meşgul ettiğinde ne yapıyor? Akıllı düşünemiyor. Yani aklı devreye ne yapamıyor? Giremiyor. Veyahut Adem unuttu. Adem'in çocuklarına da unutma ne yaptı? Huy olarak girdi ve Allah kiramın ee, katiplerini, meleklerini ne yaptı? Halk etti. Yani ne yaptıysa yazacak. Demek ki biz de acizlik, düşkünlük, yani nefse düşkünlük, unutkanlık hepimizde ne yapabilirmiş? Olabilirmiş. Öyleyse buna binaen müminlerinde birbirlerine iyiliği emredip kötülükten ederken de son derece merhametli yani bu noktaları gözünün önünde tutarak ne yapacak? Davranışlarına çok çok dikkat edeceğiz. Ve bundan dolayı hiçbir zaman kızgınlığa ya da merhametsizliğe kapılmadan birbirlerini şefkatle doğruya ne yapacak? Davet edecek. Kılan namazı demeyecek. Hadi gel camiye gidelim namazı da alınacak. Değil mi? Niye namaz kılmıyorsun? Demeyecek. Veyahut geçen e, Ali mi demişti? Ya abi dedi sanki arkadaşlar birbirini görmeyince ya neredesin? Yani böyle sert yapınca sanki bir daha yani görüşemeyecek yer. neredesin kardeşim? Göremiyorum. Seni özledim. Yani bu tipte yaklaşmak daha hoş değil mi? Doğru yani. Ancak bunun yanında Allah müminlerin inkar edenlere karşı zorlu bir tavır göstermelerini de emretmiştir. Yani mümine karşı ta ta takındığın bir tavrı kafire ne yapamıyorsun? Takınamıyorsun. Ama Günümüzdeki davranışları ele alalım. Bir Müslüman gayrimüslüme mi güzel davranıyor? Müslüman. Hangisini? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sefer Müslümana gösterecek yüzü kalmıyor. Merhameti de kalmıyor. Muamelesi de ne yapmıyor? Kalmıyor. Neden? he <gülüyor> Gidip, ya? Hı? Kalmadı. Neden ama? Şuursuzce yaşadığı için. Hedefi gayesi olmadığı için. Allah'ın kınamasından korkduğu için. Eğer Allah korkusu ağır bassa, onun tam üstünü yapmak zorunda. Ne olursa olsun, ahlaksız bile olsa Müslüman kardeş olarak görmesi gerekiyor. Ama bugün bakın bu tam tersi bu mekanizma işliyorsa Müslüman Allah'tan korkmuyor. Allah'ın kınamasından korkmuyor, başkasının kınamasından korkuyor. Allah'ın verdiği ikramları istemiyor, başkalarının tartışını ne yapıyor? Arzular hale geliyor. Bu da hedefinin, gayesinin olmadığını yani tevhidi anlamadığını istiyor. İman değil. İman sadece zafiyettir iman hemen hemen her inşaunda nedir olan bir şey ama tevhidi ne yapmamıştır anlamamıştır. Tevhidi anlamayınca da bu sıkıntı ne yapıyor gündeme geliyor. Evet. Allah'ın dinine karşı mücadele eden ve hatta dinin yaşantısını engellemeye çalışan birçok insanlar vardır ki Aleykümselam Gelemişerim. kendilerine vermemiş Bunlara ise e, merhamet bir anlamda dine gelecek zarara göz yummak anlamına gelir. Yani kapıyı açarsan yavaş yavaş içeriye doğru. İşte burada müminlerin asla izin vermeyecekleri ve hayatlarının sonuna kadar mücadele edecekleri bir Power'dır. Bu nedenle de Merhametleri Allah'tan korkan Var gücüyle de Allah'a hizmet eden Ve onun ızasını kazanmak için Çaba harcayan samimi Müslümanlara karşı Müminler nedir? Şefkatli ve merhametli Olmak zorundadır Bunun tersini yaparsan Allah düşmanına Allah'ın dininin hakim olmasına mani olan insanlara karşı bunu gösterdiğiniz zaman aynı zamanda bu bir küfürdür. Yani Allah Azze ve Celle'nin de insan gadabına ne yapar? Uğrar. Onun için kardeşlerim bu konuda çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da dininizi hangi ortamda olursanız olun ishar etmeniz gerekiyor. Yani Müslüman olduğunuzu açık, net Görünüşle, konuşmanızla, tavrınızla, hareketinizle aynı ne yapmanız, bildirmeniz gerekiyor. Sıra geçen sohbette mi dedim, öbüründe mi hatırlamıyorum. Bir yere gittim. Nasıl olduysa i̇şte bir değişik ortamda kadının birisi bana elini uzattı. Ben kadına dedim, utanmıyor musun? Ben Müslümanım. Bir Müslümana hakaret mi ediyorsun? Yanımdaki erkeklere baktı şimdi. Tanıdığım arkadaşlar, mühendis arkadaşlardı. Bunlar da Müslüman dedi. Bunlar dedi tokalaşıyor dedi. Sen niye tokalaşmıyorsun dedi. Hanımefendi dedim. Onlar İslam'ın bu rükmünü bilmeyebilir. Ama Allah-u Teala birbirine nikah düşen kadın ve erkeğin tokalaşmasının haram olduğunu hatta bir kadınla tokalaşmaktansa demir bir çiviyi alıp beynimin ortasından çakılmasını isterdim diye. Böyle ifadeleri var. Öyle mi? Ben bilmiyordum hocam. Öğrendiniz hafiflerdi. Bundan sonra da bir başkasını zor duruma sokmayın. Şimdi demek ki Müslüman her tarafta tavrına ne yapacak? Dikkat edecek. Neden dikkat edecek? Kendisinden sonra bir Müslüman oraya geldiğinde güç duruma ne yapmayacak? Düşmeyecek. Yani sadece yaptığın hareket sana has nedir? Değil. Sen orada dinini işaret etmek zorundasın. Yani göstermek zorundasın. Göstermediğin zaman hem kendinin hem de neslinin, gelecek nesillerin bozulmasını, iyiliği emretmeyip kötülükten de nehyetmediğin için ortamın karışmasına, kargaşanın fitnenin olmasına sebep oluyor. Onun için basit görülen ufacık şeyler insana ileride çok büyük belalar ne yapıyor? Getirebilir. Ve aynı ortamda sizin hanımınıza başka bir erkeğin yani Yabancı tokalaştığınız bir karnın kocasının elini uzattığını düşünün ve sizin gözünüzün önünde tokalaştığınız, sarıldığını düşün. Ne hissedersiniz? He? Bu basit bir olay değil. Karşıdakinin elini sıkarsan bir gün senin, hanımının, çocuğunun, kızının, gelininin, kız kardeşinin elini ne yaparlar? bilgi çıkarlar. Bu sefer de bunun acısı ne olur? Hafif olmaz. Ama daha sonra nesiller bozularak gider. Gayet doğal bir olaymış gibi olduk. Aynen günümüzdeki gibi. Yani Ve bunu bir de İslam büyükleri adı altında önderler yaparsa bu sefer bunun yayılması ne yapar? Belası çok daha büyük gündeme gelebilir. Onun için kardeşlerim, Müslümanlar hiçbir zaman küfre sebep olan veyahut Müslümanların arasında dengeyi bozan davranışlara girmemesi olur. Evet. Şimdi merhametin nasıl olduğunu anlayabilmek için Haşr suresine bir gidelim. O sahabeler kendilerine nasıl merhametliler diyor. Yani Allah Azze ve Celle onlar birbirinin arasında merhametli diyor ya. Allah Azze ve Celle Kur'an'da şöyle diyor Haşr 8 ve 9'da Hizmet edenlerden bahsediyor. Onlar yerlerinden, yurtlarından ne yaptı? Sürüldüler, çıkarıldılar. Şimdi düşünün kardeşlerim mesela geçenlerde bir kardeş geldi buraya. Kendisi Tunus'tan Bosna'ya Allah için savaşmaya gitmiş. Burada yıllarca savaşıyor ve orada ne yapıyor kalıyor. Orada evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Ülkesi oraya savaşmaya gittiği için bu adamı ne yapmıyor kabul etmiyor. Şunu bir şey demiş. Bosna bu arkadaşa kimlik veriyor. Daha sonra bugün adamın sekiz çocuğu olmuş. Avrupa şu an ne kadar mücahit varsa hepsini sınırdı şey ediyor. Gidin memleketimize. Memleketlerine gitse öldürdüler. Ya da hapiste çürürler bu adamları. Bu adamı tuttu attılar. Bakın şimdi sahabelerin durumuna. Sahabeler ne için hicret ettiler? İman ettikleri için oldukları ortamda yaşayamadılar. Ya tecavüze, ya ezkiye, ya işkenceye, yani birçok şeye ne yaptılar? Maruz oldular ve Allah'ın fazlını arayarak bulundukları yeri bırakıp Allah yoluna ne yaptılar? Hizmet ettiler. Vallahi sülân-i İslâti ve sülân, hizmet amellerin en üstünü döktü. Kendisi de bir e, hizmet eden muhacirdir. Eğer diyor sizde amellerin en üstün olmasaydı ben kendimi ensardan biri olarak ne yapardım? Affederdim. Çünkü muhacirlik en üstün ameldir diyor. Şimdi bakın merhamet deyince Allah'ın bir fazlı arama meselesinde onlar Allah yoluna hizmet ediyorlar. Medineli ensarsa Aleykümselam. Aleykümselam kusulan. Hem Selim öyle sıkıştırmıyor mu? Yok, o dur döçekebilirsin <gülüyor> ya Var mı oturak olmaya? Tamam. Hoş geldiniz. Bakıyorsunuz onlara kardeşlerim hizmet ediyorlar. Orada bakın merhamete bakın. Kendileri aç. ihtiyaç içinde. Ama gelen kardeşlerini, kendi nesillerine ne yaptılar? Tercih ettiler. Merhametin sınırı bu bakın. Yani ihtiyacından fazlasını kardeşine vermiyor. Onlar kendi aralarında merhametlidir. Kendi aralarında şefkatlidir derken Allah Azze ve Celle'nin o kulları ne yapmışlar? Kardeşliğin en zirvesini göstermişler. Hatta Tirmizi'nin en yakın tercüme edilen kitaplarda işte eşlerim diyor. Hangisini istersen boşayayım iddetinden sonra senin olsun diyor. Yani hizmet eden bir adamın kadın ihtiyacı olmaz mı? Olur. Ev ihtiyacı, mal ihtiyacı. Malını da getiriyor, hanımlarını da getiriyor. Her şeyini seninle ne yapayım? Allah için paylaşayım diyor. İşte kardeşliğin zirvesi nedir? Budur. Merhametin, şefkatin de zirvesi budur. Vallahi Azze ve Celle onları Kur'an'da ne yapmıştır? Övmüştür. Yani merhamet dediğimizde müminlerin kendi aralarındaki o kardeşliği biz kendi anlayışımızdan değil sahabenin orada gösterdiği anlayışlar ne yapmak? Yapmak zorundayız. Bugün bizim aramızda gattarlık varsa din, garez, ayrılıksız her türlü şey varsa bu tevhidin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Çünkü o gün onları hicrette sürükleyen tevhidi anlamalarıydı. Yani bir olan Allah'a inançları onları yerlerinden, yurtlarından, ticaretinden, her şeyinden ne yaptı? Kopardı. Bu anlayış kopardı. Bu anlayış başka hiçbir şeyde yok kardeşlerim. Bunun için işte izlet edenlerin gösterdiği bu merhamet Kur'an'da Allah'ın bizden istediği onlar kendi aralarında merhametlidir sözünün en güzel nedir? Açıklamasıdır. Ve yine ayeti kerimenin devamında dokuzda Şahabe geliyor diyor ki bittim, öldüm. Ne oldu ki? Açlıktan artık hiç tahammülü yok. Yani herkes bir şey vermiş, kimse bir şey yok. Kıttık zamanı. Yani şimdi düşünün, herkes zor kanaat geçinen insanlarız. Bizim şu anki ortamımızdan üç misli, dört misli insanın şuraya geldiğini ve bize sığındığını düşünün şu an. Ne yaparsınız? Elinizdekini vere vere, en son siz de aynı duruma ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş gelir, aynı seviyedesiniz Allah Resulü Ani, İssalatü Vesselam, Enes'i eşlerine gönderiyor. Git bak da gel. Hepsi bakıyor, geliyor, hiçbirinde kuru bir ekmek dahi yok. Yani yiyecek yok. Allah Resul diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bunu diyor kim doyurur? Allah ona merhamet etsin. Bir tanesi hemen ben diyor ve evine götürüyor. Evinde karısı karşı çıktığında bırak diyor. Sen çocuklara diyor uyut. Kadın çocukları nasıl oyalıyor? Bir tasın içine taşı koyuyor, içine suyu dolduruyor. Ateşte onları kaynatıyor çocuklar ağlayarak uyuyor. Ve karanlık bastığında da evde ne varsa onun önüne o çakıl taşları olan tası da kendi önüne koyuyor. Ve sahabe karnı doyuyor o gün rahat bir şekilde yatıyor. Sabah mescide geldiklerinde ise Allah Azze ve Celle şu ayeti indiriyor. Onlar ihtiyaç içinde içindeyken kendi nefislerini kendi kardeşlerini tercih etti. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. İşte merhametin, şefkatin neticesinde de Allah'ın neyi geliyor? Razılığı, rızası geliyor. Demek ki Müslüman kardeşini sırf Allah'ı razı etmek için merhamet edecek, sırf onun için sevecek ve şefkati de ne yapacak? O yönlü olacak. Bu kardeşliği biz sağlamamız gerekiyor kardeşlerim. Bunun bilincine varmak zorundayız. Varmayanları uyarmak zorundayız. Çünkü daveti, tevhidi ne yapmamış anlamamış bu insanlar. Anlasalar tevhidin geri amel edip o aynı asıl saadetteki kardeşliği yakalama ve yakalatma çabasında ne yapması olması gerekir. Evet yine bir ayette Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı inkar edenler tarafından haksız yere o kardeşlerimizin bildiği bildirilmektedir. Demek ki kardeşlerim Allah kendi yolunda hizmet eden kimselerin koruyuculuğunu kime veriyormuş? İnanan müminlere veriyor ve diyor ki bu konuda görevli sizlersiniz. Yani onlara merhamet ve şefkatli olmak zorundasınız. O kardeşimiz bak şu an Türkiye'ye sığınmış deminki anlattım. İzmirli kardeşlerimiz de buraya getirdiler Birleşmiş Milletler binasına sabah Yıldıray'ı götürdü. Akşam ben aldım arkadaşı. İlk söylediği beş vakit namazı burada Türk polisi kıldırmamış bunlara. Namaz namaz yok demiş. Yani Bir tek şikayeti buydu. Başka bir şikayeti yok. Yani. Ondan sonra kendisine iki ay geçici bir ikame verilmiş. Ondan sonra gel bir bakalım tipinde hareket. Yani keyfi bir ne var? Adamın vatanı yok. Ha. Sırf Allah rızası için bir yere çıkıyor. Artık adam vatansız. Yani bir kimliğini alacak bir yer yok. Geçmişe bakalım. Bizim Seyfettin'i hatırlarsanız Arap. O çocuk kuvvetten burayı okumaya geldi. Filistin asıllı. Burada reşit yaşına gelince yani 18'ini geçince kuvvet tekrar bunu kabul etmedi. Annesi babası orada. Oturumu orada. Sen Filistinlisin diyerek kardeşimizi almadı. Burada Kaç sene kaldı gidemedi. En son babası biraz bir şeylerini sattı. Dominik Cumhuriyeti mi ne var bu? Amerika'da bir yerde bir mahalle gibi bir yer. Adamlar işi çözmüş. Kimliği olmayanlara para karşılığında kimlik veriyor. Tek şart ülkelerine gelmeme. Dominik Cumhuriyeti bizim Seyfettin'e altı milyar karşılığında o zaman altı bin dolar karşılığında estağfurullah bir kimlik verdi de onunla gitti, şimdi yurt dışında bir yerde çalışıyor. Yani düşünebiliyor musun? Müslüman olmanın zorlukları ve bu duruma düşen bir müslümana da diğer müslümanların görevi neymiş? Şefkatli, merhametli onlara kucak açması gerekiyor. Yani kardeşlerim, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki senin 20. yüzyılda olman, bu davadan ayrı yaşamın manasına gelmiyor. Bunlarla duyarlı olmak zorundasın. Yani bunlara şuurlu olmak zorundasın ki yaşadığını anlayasın. Müslüman olduğunun nedir farkına varman gerekiyor. İşte Allah'ın istediği bu. Yine ayeti kerimede gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler işte bunlar birbirinin verisi bunlar birbirinin nedir dostudur diyor. Bakın burada Allah'ın barındıranlar olarak adlandırdığı müminler maddi manevi sahip oldukları her türlü imkanı arkalarında bırakarak kendilerine sığınan kimselere hiç tanımasa dahi. Mümin olduğu için onlara yardım elini uzatan insanlara söylenen kişiler. Allah bizi bunlardan kılsın ve duyarlı olanlardan eylesin. Bakın o gün Müslümanlar ihtiyacı kadarını yer tükedip geri yanını da mescidin direklerinde veya hurma ağaçlarında heydeler vardı. Kalanlığı ne yapar? Orulara koyarlardı. Ama daha sonra Müslümanların yaşayışı, ahlakı, bakışı ne yaptı değişti, kilerler edindiler. Bodrumlar edindiler. Hatta ben öyle kardeşler tanıyorum ki ya biz diyor alışverişe gittiğimizde işte kamyondan gidiyoruz. 3-4 tane kuzu kestiriyoruz. İşte baklagilleri şöyle alıyoruz şöyle. Getirip dolduruyoruz. Bir de alışverişe epey bir gitmiyoruz diyor. Bakın. Şimdi bu anlayış olduğu zaman o da kardeşimiz. Kınamıyoruz. Kınamıyorum bak. Kınama babından demiyorum. Şu duyguları ne yapamaz? Tadamaz bu adam. Bunu tadamaz. Çünkü yarına hep bu güvenceyle bakan bir insan var. Ve o güvencesi gitti mi, e ben de onun gibi olacağım ya, ne yapayım kitinde? ne yapamaz, bu duyguları kabarmaz ve Allah'ın emrettiği müminlik sıfatında yakalayamaz kardeşler. Ama yarın ne olacağımızı kim biliyor ki? Çıkabilecek mi? Sıhhatli olabilecek miyiz? Yani gerçekten iman üzerine ölebilecek miyiz? Bu düşünceleri bizlerin artık barın barındırması, ve hissetmesi lazım. Evet kardeşlerim, müminler onlara sadece Allah'a iman ettiklerini söylemelerinden dolayı yardım ederler. Başka hiçbir şey için değil. Ve hiçbir teşekkürde ne yapmazlar? Beklemezler. Ve ayrıca bu kişilerden ne o an için, ne ileriye dönük hiçbir karşılıkta ne yapmazlar? Ummazlar. Burada amaçları sadece Allah'ın rızasını kazanabilme, Dolayısıyla verdikleri desteğin karşılığında sadece Allah'tan beklemektir. Mesela geçen hatıplarımızdan biri seminerde hiç unutamadığım bir anım diye bir örnek verdi Ebu Huzeyfe diye. Hatırlıyor musunuz? Kendisi aynı şekilde yurtsuz, baksız kalıyor. Ve sekiz sene hanımını ne yapamıyor, çocuklarını göremiyor. Evlendirelim diyor, evlenmiyor, ben sabrederim diyor. Ve neticede bir imkan doğuyor. Buna diyor bir para topladık aramızda göndereceğiz diyor. O anda da diyor o kadar bir paraya ihtiyacımız var diyor. Yani adam hiç teklemeden diyor tak o parayı verdi diyor. Yani bir şeyi anılarını anlattı. Yani insanların bu konuda sırf Allah rızası olsun duyarlı ne yapması olması gerekiyor. Evet. Aynı zamanda kardeşlerin, müminlerin hicret edenlere yaptıkları yardım Onların da güzel ahlaklarından ve merhametli olduklarında neyse bir göstergesidir. Ama asıl olarak bu ahlakı Allah'ın bir emri olarak Müslümanların uygulaması gerekiyor. Var mı bu? Hı? Olacak Var mı? Bu duygu var mı? Bu duygunun olmaması birbirimize bunları hatırlatmadığımızdan. Veyahut Allah'ın ayetlerini gereği gibi okumak lazım. Ve Allah'ın ayetleri hayatınızda bir bir yerini ne yapmıyor? Almıyor. Almıyor. Almayınca şu sokaktaki yaşantıya bakarak biz bunların içinde dalıp gidiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizleri diyor Sakat cehennemine sokan nedir? Dünyaya dalanlarla dala diyor. Allah dalanlardan öyle. Müminlerin hizmet edenlere yaptıkları bu neymiş Allah'ın bir emri olduğu için. Çünkü Allah sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara Allah yolunda hizmet edenlere vermekle eksikme yapmasınlar, affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, istikdemektir. Kim bağışlanmayı istemez? Bak bağışlanmanın anahtarı bu hareketleri ne yapmakta? Oradan geçiyormuş. Bu da Nur suresinin 22. ayetinde gelen emirlerdir. İşte kardeşim Allah'ın bu emri gereği iman edenler hicret eden kimseleri mümin kardeşler olarak benimser ve onlara karşı son derece şefkatli bir tavır sergilerler. Ellerindeki maddi manevi tüm imkanları bu kimselerle paylaşırlar. Onları barındıracak imkanlar sağlar, bakımlarını üstlenirler. Rahat etmeleri ve sıkıntıya düşmemeleri için her türlü ihtiyaçlarını onlar henüz dile getirmeden tek tek ne yapar? Yerine getirirler. İşte bizim en büyük eksikliğimizden birisi bu kardeşler. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hizmet eden sahabelerle Medine'deki ensarı ne yaptı? Kardeş kıldı. Neden kardeş kıldı? Çünkü kardeş kardeşine ne yapar? Yardım eder. Açıkta bırakmaz. Barındırır. Onun ihtiyacını ne yapar? Giderir. İlk bu duygular böyle güzelce anlaşılsın diye hep birbirini seçerek birçoğunu ne yaptı? Kırka yakın hatta belki daha fazla sahabeyi birbirine kardeş kıldı. Hatta öldüklerinde bile birbirlerine neydi ilk zamanlar? Minasıydı bunlar. Daha sonra ancak kan bağından mirası oldu. Onlar o hükümler ne yaptı? Nesk oldu. Neden nesk oldu? Çünkü artık kardeşlik ihtas edildi. mesela anlaşıldı. İnsanlar bunu hayatına geçirdiği için artık ayet olarak hükmü kalktı. Bizlerin de bunu hayatına ne yapması? Geçirmesi gerekiyor kardeşlerim. Evet. Ancak her şeyden önemlisi müminlerin tüm fedakarlıkları içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan yapması gerekiyor. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iki kişi geliyor. Birisi Afrabası, birisi de Medine'li bir enser. Malını vermekte sıkıntı duymamış. Ondan paylaşmış. Ama bir karla sulama meselesinde ne yapıyor? Bir şey debreşiyor. Önce diyor ben söyleyeceğim Şimdi fıtri olarak Hepimiz Anadolu çocuğu. Şimdi bir tarla kullanacak. Hangisi önce sulanır? Su nereden geliyorsa o sıra değil mi? Yani sonraki sulanıp da ondan önceki ne yapılmaz? Sulanmaz. Karışır. Yani burada zengine, fakire tarlanın büyüklüğüne küçüklüğüne ne yapmaz? Bakmaz. Su hangi yönden geliyorsa öyle sulanır. Ama Ensa ne diyor? Ee, "Bırak önce ben sulayacağım, sonra sendir." Ve Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor. Onlara ne diyor? Zübeyir sen tarlanı sulan sonra bırak Ensar sularsın. Ensar ne diyor? O senin halayın oğlu da ondan böyle hükmediyorsun, değil mi? Diyor. Bakın bağrına basmış. Malını da vermiş. Ama bir muamelede ne yapıyor? İçindeki sıkıntı tak debrişi veriyor. İşte yardım derken hiçbir sıkıntı içinde ne yapmayacak? Olmadan vereceksin. Olmadan barındıracak ve karşıdaki bunun ezikliğini hiçbir şekilde ne yapmayacak? Duymayacak. Bunu duyduğu zaman yardımında yapılan fedakarlığında hiçbir anlamı ne yapmaz? Kalmaz. İşte gerektiğinde kendi yiyeceğini, yiyeceğini hatta evini onlara sunacak. Belki de kendileri ihtiyaç içinde kalacak ama bundan dolayı en ufak bir huzursuzluk ne yapmayacak? Mümin duymayacak. İşte merhamet, şefkat, müminlerin birbirlerine böyle olmalı. Evet. Merhamet, yine müminlerin kardeşlerin Kur'an'da ana anaya ve babaya gösterilen merhamet olarak gündeme gelmesi var. Din kardeşliğinden sonra. Bu da anaya babaya karşı iyi davranma, onlara merhamet gösterme. Allah'ın birçok ayetlerinde bize bildirdiği hükümlerdendir. Bu da cidden çok çok ihmal edilen meselelerden nedir? Bir tanesidir. Anaya babaya merhamet cennetle kodlanmış. Yani onlara merhamet olursan cenneti de ne yaparsın? Kaybedersin. Ama onlara merhametli olursan sana cennetinde yolu ne yapılıyor? Rahatlıkla açılabiliyor. Bakın, biz insana, ana babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik diyor. Güzel davran, Ankebuk 8'de. Biz insana, ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik diyor. Ahkaf 15'te. Rabb'in ondan başkasına kulluk etmemenizi, ana babaya iyilikle hareket etmenizi, şayet onlardan birisi veyahut ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme. Ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara acıyarak alçak gönüllü kanadını ger ve de ki Rabbim onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onları esirge. İsra 23-24. Var mı böyle hareket eden? Şimdi düşünün. Küçükken bize ne kadar merhamet ettiler? Anne karnında seni eziyet üzerine, eziyetten ne yaptı, taşıdı. Birçok zaman uykusuz kalıyor. Ama insan büyüyüp de, onlar da yaşlanıp, bakıma muhtaç olup, elden avuçtan düştüğünde, bu sefer insan gerekli merhameti ne yapmıyor? Ne zamana kadar gösteriyor biliyor musunuz? Evlenene kadar. Evlenip çoluk çocuğa karıştı mı, ana baba diye bir olay kalmıyor biliyor musunuz? var mı? Var mı babayı? Var diye. Benim babam ne Tabii ki duruyor. Ama hakikaten ananın babanın gerektiği, hak ettiği e, ameli Müslümanlar yapabiliyor mu? İnanın zor. Bir karının dediğini yapıyor, anne babasına gerekirse suratını ekşitebiliyor, sırt ne yapabiliyor? Dönebiliyor. Ama yine onlar nedir? Size karşı hep şefkat merhameti, devam ediyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam babanın gadabı Allah'ın gadabıdır diyor. Babanın rızası Allah'ın rızasıdır diyor. Babanızın bedduasını ne yapmayın? Almayın. Demek ki merhamet dediğimizde ne yaparsa yapsın seni Allah'a ve Resulünün isyana davet etmediği müddetçe onlara merhametli, yumuşak şefkatli olmak zorundasınız. Bu da kimin alametiymiş? iman ettim diyen, amel etmesi gereken müminlerin nesiymiş? Vasıflarından bir tanesi. Ve onlara karşı öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle diyor. Bu ifadeyle kardeşlerim bakın, müminlere bu konuda yapılacak en ufak bir saygısızlığı ya da merhametsizliği dinimiz ne yapıyor? Yasaklıyor. Bugün bakın, Özellikle bizim kesimi ele alalım. Yani inandım diyen, kitap sünnetten amel ediyorum diyen insanların ilk bağlarının kesildiği kimler? He? Ana babadan başlıyor. İlk böyle sanki burada bir e, sanki din onlara öfte onlara bağır, onlarla alakayı kes onların sözünü tipinde ne yapıyor? Sanki emir vermiş gibi bu ayetlerin zıttına davranan çok kardeşlerimiz var. E bunu yapamıyorsa inanın toplumda da e, kardeşlikte de birçok sıkıntılar ne yapıyor? doğmaya başlıyor. Öyleyse ilk düzelteceğiniz noktalar burası kardeşlerim. Evet. İman eden kimseler anne ve babalarına, ebeveynlerine, akrabalarına karşı çok çok ne yapmalı? Merhamet etmelidir. Bakın bu konuda bizim için Kur'an'da en güzel örnek en güzel numune İbrahim Aleyhisselam'dır İbrahim Aleyhisselam'ın babası e, Kur'an'da puta tapan put yapan bir insan olarak tasvir ediliyor İbrahim Aleyhisselam onu ne yapıyor bakın Meryem Suresinin 41'den 45'e kadar okuyayım kitapta ilk İbrahim'i de cidret gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi Hani babasına demişti ki babacığım işitmeyen, görmeyen, seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Babacığım gerçek şu ki bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol seni düzgün bir yola ulaştırayım. Babacığım şeytana kulluk etme. Kuşkusuz şeytan Rahman olan Allah'a ilk baş kaldırandır. Babacığım gerçekten ben sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum. O zaman şeytanın velisi olursun. Ne kadar güzel ifade. Var mı böyle annesine babasına insan? bakın çok güzel ifadeler. Ancak İbrahim'in babası ne yaptı? Böyle güzel bir ustuba bu kadar güzel bir anlayışa karşı yine de ne yapmadı? İman etmedi. Ve İbrahim Aleyhisselam anne baba, e, babası için e, duaya devam etti. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine yardım edeceğini umdu. Ona en güzel tavrını takındı. Buhari'de gelen rivayette e, İbrahim babasını çok kötü bir vaziyette görüyor. Ya Rabbi hani sen bana e, yardım edeceğini söylemiştin. Allah Azze ve Celle İbrahim'in babasını sırtlan şeklinde gözüne gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam sırtlandan iğrenen birisi. İğreniyor. Hemen zebaniler alıyor. Onu ne yapıyor? Cehenneme atıyor. Ve Allah Azze ve Celle ben cennete müşrikleri ne yaptım? Haram kıldım. Ancak cennete müminler girersiz diyor. Ve İbrahim'in hem duasını kabul ediyor hem de onu ne yapmıyor? Mahcup etmiyor. Ama İbrahim Aleyhisselam dünyada da orada da Ebeveynine karşı ne yapıyor? Merhameti bıraktılar. Bizim için örnek son derece bu nedir? Önemli meselelerden bir. Demek ki ana babaya ne yapacağız? Merhametli olacağız ve onlara karşı uslubumuz her zaman yumuşak olacak. Üf bile demeyeceğiz. Ve e, bir fırtınaya yakalanıp da yolda mağaraya sığınan üç kişiden bir tanesini hatırlayacak olursanız o mağaradan çıkışına sebep neydi? Ana babasına karşı gösterdiği nedir? Merhamet onun hem duasının kabul olmasına hem karşısında e, belayla karşı karşıya kaldığı o meseleden kurtulmasına sahip olur. Evet. Merhamet. Kime karşı? Yolda kalan kimselere karşı gösterilen merhamet. Ayet-i geldiği gibi. Kardeşten ana babaya bu sefer buna kaldık. Müminlerin merhametinin bir başka yansıması da yolda kalmış kimselere gösterdikleri tavırları görmek mümkün. Çünkü iman edenler çeşitli sebeplerden dolayı gitmek istedikleri yere ulaşmakta zorluk çeken kimselere maddi manevi her türlü yardımı yaparak Onları gidecekleri yere güvenlik içinde gitmesin ne yaparlardı? Sağlarlardı. Geçmişte hakikaten yaşamış olduğumuz şu toplumda bunun izlerini görebilirsiniz. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin bir köy odaları var. Ne için yapılmış bunlar? Hep böyle gelen giden insanlar için ve köy odalarının hep böyle nedir? Evler paylaşmıştır. Oraya bir misafirin geldiğini gördü mü hemen yakın evler ne yapar? Sırasıyla onlara yiyecek, içecek getirirler. Bak bunlar hep imanlarının gereği adetlere giren nedir? Şeylerdir, ee, örflerdir. İşte Allah Azze ve Celle yolda kalmışa müminin ne yapması? Yardım etmesini emrediyor. Bu da bizim ahlakımız olması gerektiği. Ama gene şimdi şehirlere. Kim ilgileniyor? Birisi gelip size yolda kaldığını söylese, yani inancınız bile ne yapıyor? İnanmıyorsunuz. Git otelde kal. Bana ne? Bıra otel mi diye, insanların dahi konuştuğunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Yani şehirde bu anlayış biraz daha ne yapıyor? Değişebiliyor. Müminlerin de bu konuda biraz daha e, duyarlı olması gerekiyor. Ve Yolda kalmışlara merhamet derken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de yardım hususunda onlara güzel davranmak. Yani hem yüz ifadende hem de davranışlarında o insanlara ne yapmayacaksın? Eziyet, sıkıntı vermeyeceksin. Müminler yaşadıkları Kur'an ahlakı dolayısıyla bu kimselere gösterilecek olan güzel davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiğini vicdanlarıyla, kolaylıkla bulur ve zevkle ne yapar? Uygularlar. Yolda kalmış bir insanın ne gibi ihtiyaçları bulunabileceğini düşünür. Dolayısıyla halden anlayarak onun ihtiyacını ne yapar? Gideriz. Allah'ın bu hükümleri aynı zamanda hani aleyhissalatü vesselamın ahlakını soruyorlar. Neydi onun ahlakı? İşte bu da müminin nedir? Kur'an'dan alacağı ahlaktan bir tanesidir. Evet, demek ki herkes kendi başının çaresine baksın, gemisini kurtaran kaplandır sözleri neymiş? Bizim sözlerimiz değil. Müslümanlar her zaman ihtiyaç içerisinde olan insanların yardım taleplerine karşı duyarlılık gösterecek ve imkanları ölçüsünde ona ne yapacak? Destek olacak. İşte kardeşlerim, bu davranışlar bizleri çok çok daha büyük davranışlara ne yapacak? itecek. Bu itaat, bu adımda bizim birçok güzelliklere kavuşmamıza da nedir? Sebep olacak. Yani bugün öyle insanlar var ki çıkıp birçok naralar atarlar. İslam devleti naraları, şu de Sen önce yaşantıyı Kur'an ahlakını, şu ahlakında ne yap? Bir özümse. Sen bunu yaşantıya geçir. Olacak neyse zaten otomatikten ne yapar? Olur. Sen bunu özümsemediğinde sen bunu kafana birisi getirip dayarsa da ona bile ne yaparsın? itiraz edersin. Onun için İslam önce insanın kendi bedeline gelmeli. Sonra yaşadığı topraklarda bunu afetmeli. Kendi nefsinde hoşlanmayan, kendi nefsine bunu hazmedemeyen birisi bir başkasına nasıl emreder bunu? emretse ne kadar duyarlı olur o da nedir tartışılır evet yine merhamet yoksullara gösterilen merhamet olarak ayet-i kerimede önümüze geliyor müminlerin yoksullara göstereceği merhamet kardeşlerim cahiliye toplumu insanlarını ele aldığımızda o gün fakirlere yardım konusunda son derece duyarlı olduklarını düşünürler Bugün bakın, e, hatta hadis-i şeriflerde de öyle bir zaman gelecek ki diyor, kıyamet alametlerinden birisi, yardımda, infakta zunları kimse geçemeyecek diyor. Bugün nerede bir e, deprem var, nerede bir afet diyelim, bir bela var, kimin yardımı çok? Hiç dikkat ediyor musunuz? İnanın, iman edenlerden çok, cahiliye sisteminde olan insanların yardımı var onların vicdanlarında hemen bir merhamet, bir duyarlılık gündeme gelir. Halbuki bu ilk önce kimde olması, Müslüman'da olması gereken davranışlardan bir tanesidir. Oysa bu kimselerin yoksul insanları olan tavırları sadece alışkanlık olarak gündeme gelen bir davranıştır. Ya şuraya yardım edelim. Bak Pakistan'a sel gelmiş ya. Bütün insanlar helak olmuş. Biz kurban kesmeyelim parasını oraya inanın ibadettiği sadece bir davranış. Yani bir insanlık görevi diye yerine ne yapar? Getirirler. Halbuki gerçek duyarlılıkçı ancak Kur'an ahlakının seni buna yükümlü kıldığı bir müminin vasıfı olarak senin gündeme ne yapman? Getirmen gerekir. İşte müminler Allah korkularından dolayı Kur'an'ın fakirlere yardım ile ilgili tüm hükümlerini eksiksiz olarak ne yapar? Yerine getirirler. Onlar bunu Allah'ın bir emri aynı zamanda da vicdanlarının ve merhametlerinin bir anlayışı olarak ne yapar? Gündeme getirirler. Bu ayeti dikkat ederseniz e, dört kardeşin bir kıssasını anlatır Allah Azze ve Celle. Bahçemize gece gidelim fakire, fukaraya şey vermeyelim. Ortancaları diyor ki böyle yapmayın. Bakın Allah'ın gazabına uğrarsınız. Çünkü onda gelenin, geçenin, fakirin, fukaranın, yetiminin hakkı vardır diyor. Fakat kardeşleri ne yapmıyor bunu dinlemiyor. Ve gece vakti hazırlanıyorlar, bahçelerine geliyorlar, mahsulü toplayacaklar. Herhalde diyor yanlış geldik. Sonra tekrar geliyorlar bakıyorlar, yine yanlış geldik herhalde karanlıkta yolu şaşırdık. Sonra yine bakıyorlar aynı yere ortancalar diyor ki ben size demedim mi bu tarlada fakirin, fukaranın, yetimin, yolda kalmışın hakkı var. Siz bunu yapmazsanız Allah'ın azabına uğrarsınız. Ben size bunu demedim mi diyor. Demek ki verilen malın sohbetin ilk müminlerle alakalı ilk sohbet hatırlayacak olursanız Bakara suresinden başlamıştır. Allah'ın zevbinden hem yer hem de ne yaparlar? Allah için infak ederler. Bunlar müminleri nedir? Özellikleridir, şiarıdır ve bunun olması gerekiyor. İşte yoksullara gösterilen de aynı şekilde ne yapmalı? Gündeme gelmeli. Verdiğin senden hiçbir şey ne yapmıyor? eksikmiyor kardeşler. eksikmiyor. Biz de vermesini bilmediğimiz için hakikaten ihtiyaç içinde olan insanları da ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Zaten ihtiyaç içinde olan insanlar istemezler. Ama o kadar yüzsüz insan ortaya çıkıyor ki bu sefer sen amel etsen bile amel edecek ortamı ne yapanı bulamıyorsun. Alışmamışsın ki. 90 yılın başında bu duygu sende bir doğuyor onu da gidip eline yüzüne bulaştırıyorsun. Ama bu Müslümanın her zaman ahlakı olmalı. Vahiyeti kerimede Allah Teber suresinin 60. ayetinde sadaka verilecek kişiler arasında fakirleri de sayarak Müminlerin mallarından bu kimselere sadaka vermelerini, yani zekat vermelerini farz bulmuştur. Yine bir başka ayette, Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan için de bir hak vardır, diyor kazancında. Bu da Zariyat 19. Bu yükümlülüğün sadece ihtiyaç içinde olduğunu söyleyen kimseler için değil, Aynı zamanda iffetinden dolayı istemeyen insanlar için de kazancında ne varmış? Bir hak var. Bu hakkı yerine getirmezsen bir şekilde bu senden ne yapar? Çıkar veyahut senin hırsını artırır. Bu da aynı zamanda ahlakını ne yapar? Bozar. İşte Allah Azze ve Celle bir ayetinde yüksek ahlakından dolayı fakirleri, fakirliklerini dile getirmeyen bu kimselere bakın nasıl tanımlıyor. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiştiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen insanlar onları zengin sanır. Ama sen onları yüzünden tanısın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah bunu bilir. Bakara suresinin, 273. ayeti. Bakın burada da Allah Azze ve Celle bizlere duyarlı olmamızı ve onları araştırıp bulmamızı ne yapıyor? Bizlere emrediyor. Çünkü onlar istemezler. Diyor. Onlar biskindirler. Diyor. Ve gerektiğinde kendi menfaatlerinde göz ardı ederek öncelikle bu insanları bulup yardım etmemizi Allah ne yapıyor? Bizlere emrediyor. Yine kardeşlerim Rabbimiz insan 8 ve 9. ayetlerde Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Bakın devam ediyor. Biz size ancak Allah'ın yüzü hürmeti için yani rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Diyor. Yani yapılan yardım ne için olacak? Sadece onun rızası için. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir bu konuda bize sahabelerden nedir? eşsiz bir örnek. Kendi kızı peygamberimiz hanımına iftira eden birinin iaşesine ne yapıyor? Devam ediyor. Olayı duyduğunda kesiyor. Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Ne için yardım ediyordun? Allah için. Öyleyse ne yap? Devam et. İşte sadece Allah'ın rızası ondan bir teşekkür bekleme değil. Nankörlükle de ne yapabilirmiş? Gelebilir. İşte bu da müminler gösterdikleri merhametten yaptıkları yardımdan dolayı kimseyi minnet altında ne yapmıyor? Bırakmıyor. Ve buna da ne yapmıyor? Kalkışmıyor. Bir teşekkür de beklemiyor. İşte bu da Müslümanın en güzel ahlakı ne yapması? Olması gerekiyor. Bakın Allah Azze ve Celle sizi şu cehenneme sürükleyip iten neydi? Onlar ne diyor? Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik diyoruz. Bakın bu da demek ki müktesiz 39'dan 44'e kadar okursanız orada cehenneme götüren sebepleri ne yaparsınız? Bulabilirsiniz. Bunlardan birisi yoksulu ne yapmazdık? Yedirmezdik. Hatta yine Buhari'de gelen bir rivayette kardeşlerim bir fakir diyor gelecek. insanlar diyor oturdukları yeri bırakıp dağ başlarına gidecekler. Eğlenmeye başlayacaklar. işinin adını değiştirecekler. Çalgıyı ne yapacak? Mübah kılacaklar diyor. Bugün dağ başlarında kurulan otelleri düşünün. Kayak merkezleri düşünün. Türizm diye koydular. Onlara bir gariban gelecek diyor fakir. Onlardan Allah için diyor bir yiyecek isteyecek. Bana yardım edin. Onlar da diyor, onunla alay edecektir. Bugün git de, yarın gel diyecekler diyor. Fakir diyor, bunu doğru kabul edip gidecek diyor. Ve ertesi günü diyor, oraya geldiğinde, onların bir kısmının yere batırıldığını, bir kısmının da suratlarının domuz, vahşi hayvanla e, kılığına döndüğünü görecek diyor. Bu haline civariyetinde. Düşünün, demek ki fakirle, miskinle, Yoksullan alay etmenin de bir yerde belası neymiş? Yere bakma, yani helak olma, hem de şeklinin değişmesi olarak da ne yapıyor? Geliyor. Ve Allah'ın haramlarıyla adeta ne yapıyorlar? Alay etmeye kadar insanları götürüyormuş. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, bizleri bağışlasın kardeşlerim. <gülüyor> Bakın Hakka suresinin 30'dan 34. ayete kadar okuyacak olursak Allah Azze ve Celle onları yakalayın hemen bağlayın sonra çılgın alevin içine atın daha sonra onu uzunluğu 70 arşın olan bir zincire vurup gönderin çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu yoksula yemek vermeye de destekti destekçi olmaz diyor. yani bunların cehenneme girmeye zincire vurulmaya da sebeplerinden birisi neymiş? yoksula yardım etmez ve destekte de olmaz diyoruz. Evet. Demek ki kardeşlerim ahirette alınan bu karşılığın bir sebebi de kişilerin yoksulu doyurma konusunda birbirlerini teşvik etmemeleri. Ayete bakıyoruz yine. Dini yalanlayanı görmedin mi? İşte yetimi itip kalkan yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur diyor Maun suresinde. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyor musunuz? Fecil 18'de ve bunun yanında müminlerin yoksul kimseler olan merhametleri sadece maddi yardımdan ibaret değil. Ana babaya, yakın akrabaya, yetime, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altında malik olduğunuzu güzelce ne yapın, davranın. Çünkü onlara son derece nezaketli ve saygılı davranmak size Allah tarafından ne yapılır Emret ediyor. Demek ki kardeşlerim bizlerin devamlı merhametli güzel ahlaklı ve ee, Allah'ın emrettiği şekilde kulluk görevini yerine getirmediğinde ne yapılır Emrediliyor. Demek ki merhamet deyince kendi kafamıza göre bunu ne yapmayacakmışız? Anlamayacakmışız. Ve Allah Azze ve Celle'nin bize gösterdiği bu örneklere bakarak hayatımızı tanım edecekmişiz. İnşallah haftaya yetimlere gösterilen merhamet ve ondan sonraki cüzlerle devam ediyoruz. Allah anlattığımız doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Hakla hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Mâneke, Allahümme ve bihamdite, eşvele, la ilahe illa ente, estağfurullah ve bil il il il il il il il il il il il